الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ومنها إلى جنات النعيم محمد ابن عبد الله صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين ومعهم ومع الصالحين أجمعين Amma ba'du fa in asdaq al-hadith kitabullah wa khayr al-huda huda Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa bid'ah bid'atin iman dersinin 144. dersindeyiz ve elhamdülillahi rabbil alamin ve bi ni'matihi tatimmu İman dersinde de imanın rükünlerindeydik. Rükünlerinde de 5 rükündeyiz. Orada da kıyamet alametlerindeydik. Beşinci rükün, ahiret gününe iman. Kıyamet alemleri dedik, büyük var, küçük var, küçük alametlerdeydik. Bundan önce on çitene alamet işledik, devam ediyoruz. Bu alametler dedik, Resulullah'ın gaybden haber vermesidir, mucizedir. Bu alametlerin arkadaşlar önemli olması lazım. Ki Resulullah ümmetini uyarmıştır. Yoksa niye bize alametler böyledir haber vermiştir? Çünkü bu alametler önemlidir. Mümini uyarır, hatırlatır. Bu alameti gördüğünde kendine bir uyarı olur. Allah Teala ayette dediği gibi فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, Hatırlatma müminlere yararlıdır. Mumin güzel sözü görse hakka döner. Eğer haktan çıkmışsa, eğer hakkı unutmuşsa, eğer hakka hak üzerinde duruklaması olmuşsa uyarı onun için faydalıdır. Bu alametler bizim için önemlidir. Masal gibi anlamayalım bunları. Bu alametler önemlidir. Bugün de biz bir yandan şanslıyız, bu alametlerin canlısını önümüzde görüyoruz. Demek ki heccet üzerimize kalkıyor. Şanslıyız nereden? Şansımız var. Görüyoruz, ibret almamız lazım. Alametlerin birçoku bizim zamanımızda maalesef vuku bulmuştur. Onun için bu konu çok önemlidir. Masal cibi değil, bu alametlerin fıkhını bilip nasıl bize yararı döner bilmemiz lazım. Evet. 13. alamet vay'ul emane ve isnad ve isnaduhu ve isnadil emri ila gayri ehlihi. Emanet ne olur? Kaybolur. olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki amanet kaybolur. Amanet Emanet kaybolsa ne olur? İşte. E? İşler ehil olmayana verilir. Bu alamettir. Bunu alimlerimiz böyle kurmuşlar bu maddeyi. Amanet kaybolsa, işler ehil olmayana verilir. İşler ehil olmayana verilse, o verildiği amanet kaybolur. Her ne taraftan okusa, ona aynı kapıya çıkıyoruz. Nedir kapısı bu? Hangi kapıdır bu? Cehennem kapısıdır. Cennet kapısı değil. Cennet kapsı amanete sahip çıkmaktır. Amaneti kaybetmek nedir? Cehennem kapsıdır. E bu amanet nedir? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna, bunu bize haber verdi? Amanet arkadaşlar tevhiddir. Bir şey değil. Sadece tevhiddir. Allah subhanahu ve teala diyor amaneti yeri göğe verdim fe ebeyne istemediler. Biz kaldırmarız dediler. Bu zor iştir. İnsan kaldırdı onu çünkü cehuldur, cahildir. Üstlenirim dedi, iddia etti, ama ne oldu? Raflete düştü. Çünkü ona bir düşman musallattır. O düşman Allah'ın hikmeti gereği musallattır üzerine, ama musallat ise de o düşmanın planlarını, o düşmanların düşmanla kuruma sistemini Allah Teala bize bilindirmiştir. Bu da adaleti gereğidir. Yoksa zulm olurdur. Allah da zulümle münezzehtir. Amanet nedir arkadaşlar? Tevhid'tir. Yer göç istemedi onu üstlensin. Zor iştir. Ama insan oğlu aldı. Tevhid nedir? La ilahe illallah. Budur. E iyidir. Tevhidin en önemli Meselesi nedir? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Demedi la halika illallah Allah'tan başka yaratan yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Bu fıtrat gereği teslimiyet olunmuştur buna. Hiç kimse buna karşı çıkmaz. Fıtrat gereği. Ama kim karşı çıkar? Fıtratı bozulmuş. O da azınlıktır. Ama la ilahe illallah Allah'tan başka hak ilah yoktur. Hak ilah nedir? Sadece ona tapılır. Sadece ona ibadet olunur. Kul bütün fiilini, ibadet fiilini ona yönlendirir. İşte bu amanettir. Bu amanete insan sahip çıkması lazım. Eydir bunun ne ilakası var? İlakası var normal amanetle. Yani ben sana bu kaleme amanet verdim. Değil mi? Biz amanetten bunu anlıyoruz. Bu kalemi sana amanet verdim. Bunu mukayyet ol. Bu malı sana amanet verdim. Yen de bu sırrı sana amanet ettim. Asıl da bunlar hepsi amanete dahildir Ama asıl amanet nedir? Asıl amanet tevhiddir. Allah'ı hak İlah kabul etsen sadece ona ibadet ederim onun için kulluğu yaparım bunu anladıktan sonra diğerleri tıkır tıkır yerine gelir bunda tereddüt ettin diğerleri zaten bozulur demek ki hepsine yetabettir la ilahe illallah asıl amanet budur Allah'tan korkan ne yapar? Kimseye zulmetmez kimsenin malını yemez haram işlemez vesaire Demek ki her şey neye bağlıdır? Allah'a bağlıdır. Allah'ı ne kadar tanıyorsun o kadar yakın düşersin. Burada niye ilah kelimesi kullandı? Bak kelime tevhid. La ilahe illallah. İlah nedir? Yani tanrı. Kime ibadet ediyorsun o ilahındır sen. Bir şeye günlük ibadetini gönderiyorsun o senin ilahındır. İlahın da neyi var? Cerekleri var. İlah'a uyacaksın. Onun emirlerine uyacaksın, yasaklarının önünde duracaksın. İşte bu ilahtır. En büyük amanetler kardeşler, yer üzerinde budur. Bunu yerine getirdin, her şey güldür, gülistanlıdır. Yer üzeri küçük cennete çevrilir Bunu yerine getirmedin, imkanı yoktur. Bundan sonra gelenler yerine gelsin. Anlaşıldı mı? Asıl amanet nedir? Asıl amanet Allah'ın hakkına riayet edeceksin. Allah'ın hakkı bizim üzerimizde nedir? Sadece O'na ibadet edip O'na şirk koşmayalım. Bunu yerine getirmesek, diğer emirlerini zaten yerine getiririz. Amanete riayet etmeriz, bir tane zulmederiz, hakkını yeriz, hakkına tecavüz ederiz. Bunlar hepsi Allah korkusu bunlara nedir? Engeldir. Allah korkusu olmasa imkanı yoktur. Bakın devletler kuruluyor. Ne kadar devlet, anayasalar yazılıyor. Her sene anayasa değişiliyor, daha iyi gidiyoruz diyorlar. Ama Allah korkusu olmayınca ne oluyor? Her bozukluklar oluyor ortada, zulm oluyor. Hatta yargı dedikleri nedir? Adalet merkezidir. Orada bile zulm oluyor. Yargı zulm ediyor. Demek ki bunun bunun emniyeti nedir? Onun emniyeti Allah korkusudur. Allah'tan korktun, yerde senden karınca emindir. Yerde senden, senden karınca bile zeyen görmez. Bu karınca hikayesinde nereden gelmiş? Ezbere değil. Biliyorsun, Hz. Süleyman aleyhissalatü vesselam'dan gelmiş. Ayet geçiyor. Karınca diyor ki, ey karıncalar cirin yerinize, Süleyman'ın ordusu bilmeden sizi ne yapar? Ezip geçer. Onun için karıncayı bile yerde insan aziyet vermez. Allah korkusu var onda. Amanet işte budur arkadaşlar. Bu amanet Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem zirve yapmıştır. Dört halife zamanında zirve yapmıştır. Ondan sonra da zirvette kalmıştır. Osmanlı devleti çökene kadar. Ama bu arada ne var? Bu arada bir zigzag var. Celdikçe ne oluyor? Bir tabela ciziyorlar şeyler. Bu ayna kadar satışın olmuş. Ne diyorlar o tabelaya böyle? Bir harita gibi ciziyorlar. Seni şeyi gösteriyorlar. Grafik. Grafik. Heh. Grafikin gösteriyor. Yani bu Resulullah zamanında üst davandaydı. Dört halife zamanında. Ondan sonra yavaş yavaş düşüyor. Ama düşüyor bugüne kadar. Düşüştedir. Ama bu arada grafik bazen kalkıyor bazen iniyor. Bazen kalkıyor Ta Osmanlı devleti çöktü, amanet yok oldu. Başladı, önceden başlamıştır. Alamet görünüyordu ama Osmanlı devleti çöktü, amanet çökten yok oldu. Allah'ın hakkına riayet etmeyen ne beklersin ondan? Amanete riayet mi eder? İmkanı yoktur riayet etsin. Birden Allah'ın hakkına riayet etmiyorsa, Allah sana amanet vermiş... Bu bedeni sana amanet vermiş. Bu bedenle benim emirlerimi yerine getireceksin. Bu beden senin nefsinin, ruhunun elinde amanettir. Bu beden istesen ebedi mutluluğa sokarsın, istesen ebedi azaba sokarsın. Göz, kulak, kalp sana nedir? Sorumludur. Bunlar senden sorumludur. Sen bunlardan sorumlusun. Bunlar senin yüzünden ateşe gider mi yoksa ebedi nimette devam eder. İşte amanet arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tedriciyen yani yavaş yavaş kalkmaya başlar. Sahaba zamanında bir iki tane olay oluyordu. Tabi zamanında ki oldu sekiz. Etba'u tabi'in zamanında oldu onçı on üç. Ondan sonra başladı artmaya. Artmaya geldikçe artmaya başladı. Ondan sonra emanet ne olur? Bir gün olur yok olur. ki Osmanlı Devleti'nde o emanet nedir? Sembolik de olsa şeriat devleti hakimidir. Yok oldu. İnsanlar bir sürü koyunu çobanını öldür. Sürü koyun çölde. Derede, tepede, çoban öldü ne olur sürü koyun? Dağılır. Biz şimdi halımız o sürü koyun cübüdür. Amanet başımızdan kaybolmuş, biz de dağılmışız. Evet. Amanetin yeri neresidir? Amanet elinde mi? Cebinde mi? He? Karnında mı? Gözkünde mi? Nerededir amanet? Amanet arkadaşlar yeri nedir? Kalptedir. Çünkü kalp amaneti üstlense ağzalara emir verir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi bedende bir parça et var o salih olsa bütün beden salih olur. O bozgun olsa bütün beden bozulur. Amanetin yeri kalptedir. Amaneti kalbim kabul eder. Ondan dolayı iman ehli sünnette nedir? İtikattır. İtikattır. itikad edileceksin. Sonra bir itikat Resulullah'ın hadisi devreye giriyor. Bu itikat burada kalsa olmaz. İman tamamlanmaz. Bu kalp emir verecek dile bunu ikrar etti. Dil ikrar eder. Ben bu emaneti kabul ediyorum. Ondan sonra kalp emir verir azalara bunu cereyini o zaman amanet ne oldu? Hakkıyla kabul olup cereyi yapıldı. Cereyi de nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarını önünde durmaktır. Bunun içinde işte bu amanet yavaş yavaş Resulullah diyor kalplerden alınır. Yavaş yavaş hatta ondan bir iz kalmaz. Hatta ondan bir iz kalmaz. Böyle olur ki şimdi yine biz bir zamandayız ki yine o filan adam çok emindir diyoruz. Bir gün gelir, derdler filan adam filan çöyde emindir. Amanet yok olur. Evet. Hadiste zaya geçiyor, yani yok olur. İşte amaneti alimler diyorlar ki anlamayalım sadece bir maldır bir paradır, bir sözdür amanet şeriat, Allah'ın emridir bunu kaybedecek her şeyi kaybederiz. İyidir amanet kaybolsa ne olur? İster istemez amanet kaybolsa hak ehli yok olur bu sefer bu sefer yönetim kime geçer? ehil olmayana. İşte bak Resulullah birbirine bağlamıştır. Eğer amanat olmasa hak ehli kalmasa ne olur? Kim üstlenir meseleyi? Yönetimi? Ehil olmayanlar başa çıkar. Bugün de o gündür işte. Ehil olmayanlar başa çıktı. İşte onu da biz de yaşıyoruz. Eydir ehil olmayanlar başa çıksın olar arkadaşlar. Bunu ez en iyi anlayan tarihte biziz. Çünkü bunun içinde gözümüzü açtık büyüyoruz. O da nedir? Ehil olmayanlar başa geçseler, amaneti sahip çıkmayanlar başa geçseler o amaneti üstlenmezler. O zaman Allah'ın emriyle bize hükmetmezler. Neyle hükmederler? Kendi akıllarıyla. İnsan oğlunun çöp, çel çöpüyle, pisliğiyle. Nedir o? Fikir ürünleri. İnsanın pisliğidir bu fikir ürünleri. Akıl çalıştı, bu yerde pisliktir. Ama akıl Allah'ın emrinin önünde çalıştı, nimettir, cennettir. O birisi pisliktir, cehennemdir. Bakın şeytan aklını Allahu Teala'nın huzurunda çalıştırdı. Emrinin önünde çalıştırdı. allah Teala durmuş, azamatıyla sücde yapın dedi. İblis aklını çalıştırdı. Yapmadı. allah Teala dedi niye yapmadın? Valla dedi ben düşündüm, baktım ben nasıl yapayım buna, bu benden daha Zayıf bir mahluktur. Ben bundan daha gücülüyüm. Bunu nereden çıkarttın? E ataştan yarattın. Onu topraktan. Burada ne oldu? Aklını çalıştırdı. Bunun karşılığı neydir? Allah dedi ya kusura bakma sen cahilsin bilmiyorsun. Dedi mi ona? Cehalete özür oldu. Hayır. Ne dedi ona? Rahmetimden defol. Ebedi Ataça mahkum ol. Neden? Aklını çalıştırdı. Akıl çalıştırmak nedir? İşte insanın insanın aklıyla amel etmek bu konularda nedir? Cehennemin yoludur. Allah insanı yaratmış bu hayat nasıl sistem çalışır onun yanında da kılavuzunu göndermiştir. Tabir caiz ise bizim derimizden katalog Fabrika sana bir cihaz veriyor, çalıştırma kataloğunu veriyor sana. Allah Teala bu dünyayı yaratmış, bu dünya bu katalogtan güzel yürür. Ayrıca bunun mükafatı da var ebedi olarak. Sen katalogu at bir tarafa, kendine göre kurcalı cihazını yaparsın? Aynen o aklından geçtiği olur. O cihaz bozulur. Yani senin dünyanın ahiretin bozulur. Bugün de emanet kaybolmuş. Neyle çalıştırıyorlar bu dünyayı arkadaşlar? İnsanın pisliğiyle, beyin ürünüyle yasalar kuruyorlar. Bu yasalar nedir? Tahuti yasa niye böyle diyorlar? Çünkü şeytandan gelmedir. Şeytan nedir? Tavut'un imamıdır. Tahutun başıdır şeytan. Yani fer'un Nemrutlar, bugündeki eskidekiler nezen nemrut fıran oluyorlar? Çünkü şeytana uyuyorlar. Şeytan olana emir veriyor. O zaman fıranlar, tağutlar başa geçsen olur tarihteçi gibi bugünde o oluyor işte. İstedikleri gibi biz böyle görüyoruz. Bugünde olmuş. Ondan dolayı ne oluyor? Yer üzerinde kargaşa oluyor. bugün de medeniyet dedikleri amanet kaybolmuş. Allah'ın amaneti. Yani amanet bizim anladığımız dilde şeriat paketi Kaybolmuş. Osmanlı devletiyle gitti. Medeniyet dedikleri Fransız devrimi dedikleri övünüyorlar. Medeniyet diyorlar. Bizim paket tamamlanmış. 1400 senedir. İçine ne bir şey ekleyebiliriz ne bir şey çıkartabiliriz. 1400 sene mükemmel bir ak tarihimiz de var. Paket çalışmış. Hem tövri olarak hem pratik olarak ne var? Yüzde yüz almışız. Tarihte. Paket elimizde tövri olarak aynen kalmış. Diyorlar hayır sizinki bozuktur, bizimki doğrudur. Şeytanla Rahman savaş. Şeytan bugün de o paketi tutuş, tutuşturmuş insanların eline. Bu sizi daha iyi düzenlendir. Avrupa, Batı, övünüyorlar, medeniyet sahibidirler. Gelip insanlara hücum ediyorlar. Siz yanlış yapıyorsunuz. Medeniyet değil. Kınıyorlar bunları. Ama biz de hak etmişiz neden? amanete sahip çıkmamışız. Üstlenmemişiz. Elimizden alırsan ona sahip çıkmadık. Bize neredeydik? Bene neredeydik? Ne oldu? Kayboldu amanet. Batı bir günde tarihine bak. Fransız devrimi ne kadar oldu? 250 sene oldu mu? 250 sene tarihlerine bakın. Bir daha 250 tane tarih okumayalım. Gerek yoktur arkadaşlar. O kadar sizi yormayalım. 20 sene önce hepimiz 20 sene önceyi hatırlıyoruz. Ne oldu? 20 sene önce. Ben demiyorum 40 sene önce Horishima'ya dönün. Japonya'nın e, Amerika'nın medeniyeti, yüksek medeniyeti insanları yok etti. Vietnam'ı da demiyorum. 20 sene önceye dönelim. Amerika neler yaptı? 10 sene önceye dönelim. Amerika ne yaptı Afganistan'da? Ne yaptı Irak'ta? 1 milyon insanı öldürdü. Bugün de Suriye'de ne yapıyor? Arap baharı dediklerinde onda ne yapıyor Amerika? Hepsi parmağı Amerika batıylandır. İşte bu batının iç yüzü, medeniyeti budur. Katildir. Amerika'nın tarihi zaten desen Amerika tarihi Nedir? İlç bayaz adam ayağını bastı, adam öldürüyor bugüne kadar. Çenti kıtalarında adamları öldürdüler, kalmadı başka kıtalara gidiyorlar. Bunlar katildiler, kaboy kültürü var bolarda. Avrupa hepsi budur. Avrupa'nın tarihine bakın arkadaşlar. Avrupa'nın tarihine bakın. Bizim medeniyetimiz tavan yapar çan. Onlar orada orman kanunuyla yaşıyordular. Birbirlerini yürüdüler. Ama bugündeki onların dediği medeniyet adalet üzerine kurulmamıştır. Çünkü kendi şeytanın ürünüdür, fikir ürünüdür. Onun için amaneti ziyan etmek nedir? Ehil olmayanlar başa geçer. Otomatik çizsi birbirine bağlıdır. Şimdi başımıza en iyi insanı getir amanetten amel etmese edemez. Ne kadar salih olsa yapamaz onun için amanete sahip çıkacağız amaneti geri döndürmek için nebevi yoldan yola çıkacağız o da nedir İlk önce insanlara öğreteceğiz insanlara Allah'ın yolunu dinini öğreteceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet ömrü 23 senedir. bu 23 senede ne yaptı 13 senesi yarıdan daha fazlası nerede geçti Mekke'de. Teşrik Mekke'de yok Namaz kılma, oruç yok Ne var iydur? Sadece tevhid üzerine Allah hak ilahtır. onu kabul etmeyi yerleştiriyordu. Yani bizim anladığımız dilde nedir? Müslüman, Müslümanın sembolü şairi Emenna ve saddakna. İman ettik ve tasdik etti. Ondan sonra Medine'ye geldiler, şeriat geldi. Namaz kıl. Adam kalbinde iman etmiş, tasdik etmiş. Ne devreye giriyor? Bu sefer semi'na ve ata'na. İşit, itaat etti. Ama bir denen kalbinde iman yoksa diyor ona namaz kıl. Ya tamam kılacağız inşallah. Hey. Ondan sonra diyor adama bak ya. Biz ne devrimdeyiz? 21. devrimde. Bu adam namazdan bahsediyor. Kalbi boş. Amanete sahip çıkmıyor. Onun için biz önce nesil yetiştireceğiz. İnsanlara la ilahe illallah şerttir. Bu olmasa olmaz. Bunu işleteceğiz. Resulullah'ın matodunu tutacağız. Biz şu anda bir devrim yapalım. Türkiye Cumhuriyeti'nde biz çıktık başa orduya ele getirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nde hadi şeriatı ilan ettik. Ne olur? şeriatta hükmediyoruz. Olur mu? Olmaz. İnsanlar kabul etmez. Bak bir içki yasasını çafir batıya göre, onların kıblelerine göre devlet, hükümet onu yasaladı kıyamet koptu. Ceza ortaya çıktı. Neden? Kabul etmediler. E nasıl içki yasak diyorsun bu sefer? Sadece dediler, saat ondan sonra sokakta içki satılmaz, alamazsınız kıyamet koptu. E demek ki insanlar ehil değiller, kabul etsiler. Biz o insanları ehilleştireceğiz. Salih insan üste çıksa bir şey değişemez fazla. Ama tavan yetişse her çeşitese biz amanetin sahipçisiyiz. Onun önünde hiç kimse duramaz. Amerika'nın ne topu, ne tifenci, ne füzeleri ne ulus şey, kıtalar arası füzeleri ne donanmaları hiçbir şeyi halkın önünde duramaz insanlar yumruklarını uçsalar, biz amaneti istiyoruz ona sahip çıkıyoruz biz varız kimse önünde duramaz görüyorsunuz siyasette bir partiye halk sahip çıkıyorsa kimse onu devremiyor ne kadar oyun düzüyorlar devremiyorlar işte halk amanete sahip çıksa onu kimse gücü yetmez devirsin. Onun için bu halkı yetiştirmede biz neyiz? Mükellefiz. Eydir allah Teala bizi biz şu halde yetiştiriyoruz. Çaba gösteriyoruz. Öldük. allah Teala bizi bizden sorar mı? Niye İslam devletini kurmadınız Türkiye'de? Sormaz. Neden sormaz? Çünkü allah Teala daha iyi bilir bizden. Bizden onu sormaz. Bizden neyi sorar? Şeriat devletini kurmak için ne yaptın sen? Hangi tulanı koydun? Hangi çabayı gösterdin? Sen adımını at, cenneti kazanırsın. Çünkü Allah şeriat devletini Türkiye'de istese bize, bize ihtiyacı bile yoktu. Bir günde bir olmadığın yerden, bak bazı cemaatler var, Fikirleri kötüdür. İslam'a aykırıdır. Amerikanlı peketine uyuyorlar. Bize çok hoş yoruyla bize takdim edirler bunu. 40-50 sene anlatsaydık Türkiye'de bunlar çötüdüler. Fikirleri İslam'a aykırıdır. İslam'ın kökünü kazanırlar. Kimse bize inanmazdı. Ama bir günde Allah ne yaptı? Daha çoka uğurdu. E, Allah öyledir. İstese yapar. Sana ihtiyacı yoktur. Ama Allah seni istiyor. Sen kendi sonunu hazırlıyorsun. Kendi amelinle. Allah sana şans veriyor. O şanstan yolunu tut, bulursun. Onun için amanete biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Sahip çıkmamız lazım. Amanete sahip çıkmak için kendimizi ne yapacağız? Yetiştireceğiz. Kendimizi yetiştirmek nedir? Şerttir. Kendimizi yetiştirmek olmadan sen çocuğunu yetiştiremezsin. Bir tane bir şey mülkü yoksa onu kimse hibe edemez. Benim cebimde para yoksa fakire diyemem gel sana 10 lira vereyim. Yani benim 10 liram yoktur. Benim elim cebimde bir şey olacak ki insanlara vaat edelim. Onun için İslam'ı biz önce yaşayacağız. Burada amaneti kabul edeceğiz kalbimizde. Ondan sonra anlatacağız. Anlattığımız aslında da yaşayacağız. Peygamberlerin daveti budur arkadaşlar. Resulullah nedir? وَمَا اَعْلَيْكَ اِلَّا الْبَلَغُ Senin üzerine tebliğ vaciptir. Gerisini bırak Allah'a. Hidayet sana ait değil. Son sana ait değil. Senin elinde belak. Belak'ta da mubin yapacaksın. Belakun mubin nedir? Apaçuk. Yok dilici diyersin İslam budur. Hayır. Adamların seviyesine eleceksin. Tükürseler yüzüne, kavsalar seni, aşaklasalar seni kabul edeceksin. Bunları yaşamadıkça belagın mubin yapmamış. Onun için davetçiler burada sorumludur. Ondan sonra o dini yaşayacaksın. Neden? Çünkü peygamberlerin görevi örnek olmaktır toplumlarına. O da nerede oldu? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. Onun için biz yaşayacağız davet edeceğiz. Bu da imanın neydir? Cereğidir işte. İman üç şeyden oluşur. İtikat, kavul, amel. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Üçü imandır. Birisini çıkartsan bozuktur. İman değil. İmanlıktan çıktı. Ondan dolayı arkadaşlar bu imanı amanete sahip çıkmak için biz nesil yetiştireceğiz. Eydir bu nesil Sürebilir. Önemli değil. Biz adımımızı atalım. Biz meyvesini yemesek önemli değil. Meyvesini biz bir tarafta yeriz. Yeter ki biz yolu açıyoruz. Yol çer çöpten doludur. Cennete gidiyoruz, önümüz çer çöpten doludur. Biz temizleriz. Nerede bilimiz bitti orada? Eyvallah biz gittik. Allah bizi orada has adamlarından kabul eder, o yolda gitsek. Ondan sonra bizden gelen adamları yetiştirmesen, çinci kuşağı kim temizlersen senden sonra? Senden sonra gelen temizler. O da ona, o da ona ne olur? Bu devam edecektir. Hatta Allah istediği zaman kurar. Allah istediği zamanda hilafet devrimini zaten getirmiştir. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın haritasını bize vermiştir. Hiç önce nübüvvet, sonra attusçanı hilafet, sonra adalet, mülk, sonra orta cider, ondan sonra cabalut, hücün odur işte. İle meşâ Allah, Allah sadık eder, ondan sonra bir de Raşid hilafete döner, Mehdi gelir, hazret İsa İse gelir. Aleyhissalatu vesselam. Ama bize ne gereklidir? Bu amanete sahip çıkalım. Amanete sahip çıktığımız anda biz cennet ehliyiz. Allah Teala cenneti yaratmış bizim için. İnsanoğlu için. Ama hangi insanoğlu için? Amanete sahip çıkan için. Amaneti taşıyacaktır. Ona sahip çıkacaktır. Onun için yaşayacak, onun yolunda hayatını verecektir. Yen yani şehit olacaktır savaşında, yen davet alanında nefesini bitirecektir. Yoksa bu dünya için çalışan amanete sahip olanlar sahip olanlardan kabul edilmez. Neden? Çünkü sen bu dünya için çalıştın. Biz, eydir bir Müslüman gece gündüz ibadetini yapıyor ama amanet bana ne dese. Ne olur? Bu İslam'ı doğru değil. Bu paketi eksik yaşıyor. Her musulmanın üzerine vaciptir. olması olmazıdır amaneti yerine getirmek. Bunu elinle yaptı getirecektir. Yapamadı dilinle, yapamadı kalbinle o da imanın en zayıf noktasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gördük mü? Kalbimizle en azından yapamıyorsak kalbimizle yapacağız. Ama biz bu günde ne yapabiliriz arkadaşlar? Amanet gelmezsin. Çok şeyler yapabiliriz. Allah bize bu dönemde çok şeyleri ikram etmiştir. Bundan soruluruz. O da nedir? Çocuk yetiştireceğiz. Nesil yetiştireceğiz. İnsanlara davet edeceğiz. Bu amanet olmasa biz cennete giremeyiz. Bunu anlatmamız lazım. Evet. Şimdi bu amanetle ilgili Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu amanet çok önemlidir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar nereden bu çıktı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde bunu çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Mesela burada çi hadis var, çizgi de Bukhari'de geçiyor. Abu Hurayra radıyallahu anh'unla rivayet oluyor. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzâ düyye'atil اَمَانَتُ فَانْتَظِرِ saat. Ey Ebu Hureyre diyor. Eğer amanet kaybolsa sen kıyameti bekle. Yani ne zaman baktın amanet kaybolmuş elin tetiktedir. Bekle kıyameti. Kıyamet yaklaştı yani. Yani kıyametin neyindendir bu? Şertlerindendir, alametindendir. Emanetin kayıp olmaz. Kayıp nedir dedik arkadaşlar? Yani arıyoruz bulamıyoruz. Yerinde değil. Yerinde değil. Emanet şeriat paketidir. Nerede olması lazım? Yöneticinin yanında olması lazım. Yoktur. Ciddi bir emanetin ası yoktur. Hem de emaneti görse düş. En büyük düşman ilan olmuş. Biliyorsunuz bu ülkede ne kadar emanetin koksundan bile bir ücü yaratmıştılar. O da neydir? irtica? Koksundan bile. İşte bu bugün o gündür arkadaşlar. Çok aldanmayalım bu dünyaya. İşimiz var, iyidir, gücümüz var. Rahatız çocuğumuz var. O konuma iyi gidiyor. Daireleri değişiriz. Çoğu da bir salonun 3 oda bir salonla, üç odanın 4 oda bir salonla, normal sempten lüküs semtlere gidiyoruz, arabalarımızı değiştiriyoruz. O çok iyidir. Aldanmayın buna. Saat yaklaşmıştır, her zanda gelebilir. Bu bir, ikinci amanet kaybolsa kargaşa gelir. İnanmıyorsanız biraz güneye bakın, Suriye'ye bakın. Suriye'de bizden önce rahat iyiler bizim gibi. Irak daha rahat iyidir bizim gibi. Diğer Arap ülkeleri, Afganistan, diğer Müslüman ülkeleri daha rahat iyidiler bizden. Ama ne oldu? Kaybettiler o rahatlığı. Biz de gelebiliriz. Onun için her Müslüman nasıl düşünmesi lazım? Bu amanet kayboldu. Bu amaneti yerine getirmek için çaba göstermesi lazım. Cidip arayalım bu amanet nerededir ve nasıl gelir yerine koyulur. Çünkü Resulullah diyor kayıp olur. Sora soruyor. Sahaba soruyor Resulullah'a. Diyorlar keyfe ida'atuhha ya Resulullah. Kaybolması ne demesidir ya Resulullah? Nasıl kaybolur diyor. Diyor, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ida'usnidal amru ila gayri ehlihi fanteziris sa'a. Mesel ehline değil, ehil olmayana verilse sen kıyamati bekle. Hangi emir? Allah'ın emri. Allah'ın emri yerini bulmuyorsa sen kıyamati bekle. Burada emir nedir? Hepsi dahildir. Ama baş emir nedir? Şeriat peketi yöneticinin koltuğunun altında olacaktır. Hüküm oradan çıkacaktır. O kayboldu, Tıkır tıkır arkasıyla bütün şeyler kaybolur. Topluma yansır, amanet çıkmaz. Adam'a parayı veriyorsun, adam yiyor onu. Amanete sahip çıkmıyor. Adam'a bir söz amanet ediyorsun, diyorsun bunu bu amanette kimseye deme, bu benim sırrımdı. Yarın bakıyorsun, çıkıyor. Bugün de tam zamanıdır. Adam internete atıyor, milyonlarca insanı. Eskiden çıkardıysa, vatan dolaysaydı, 20-30 tane adamı ancak haber verebilirdi. Şu anda milyonlarca insana bir tıkla ne oluyor? Her çeşit zamanat kaybolmuş. Gördün mü? Baş, balık baştan kokar. Atalarımız demişler ya balık baştan kokar. Hatta bir espri var. Bir gün bir tane balıkça gelip balık alıyor kuyruğunu kokluyor. Ya diyor bırak ya o da diyor. Balıktan da anlamıyorsun da gelip Niye? Diyor insan başını koklar. Balık baştan kokar. Ya diyor ben balıktan başından umidimi çesmişim. Koku kuyruğa varmış mı? Ona göre alayım. Yani baş kokmuş ama ister istemez. Resulullah burada açıklamış. Amanet ehline vermese kıyamati bekle. Amanet ziyan olsa kıyamati bekle. Ne zaman ziyan olur? Ehline verilmeyenden. Ondan sonra ne olur? Yer üzerinde fasat çıkar. Bugün o gündür arkadaşlar. Bir rivayette da Hüzeyfe bin yemen Yaman radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ki hadis söyledi ra'aytu ahaduhuma ve en antadirul ahar ki hadis söyledi bize birini gördüm o birisini bekliyorum. Gördüğünü galiba bundan önce demiş olarak. Bekliyorum onu diyor. Ben yani ben görmedim nasıldır. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cehennemi bana gösterdiler İsra, Miraç'ta. İki sınıf cehennemde insan gördüm yanıyorlar ama ben bunları yer üzerinde görmedim. Birincisi biz işledik bunu. Şurta dedi. Ellerinde kırbaç var. Yani insanları kırbaçlıyorlar. Tahutun polisleri yani. Çokluyor. Tahutun neyi? Kolu, eli, her şeyi. Bir de açuk saçuk kadınları gördüm. Kapanmışlar ama açıktılar. Saçlarını böyle durutmuşlar. Onlar da cehennemde cahil cahil yanıyorlar. Bunları yer üzerinde görmedim. Tabii Rasullah zamanında öyle yoktu. Cahiliyette Resullah'tan önce ki Resullah geldi o cahiliyeti yok etsin. O zamanda kadının saç açığı değildi. Buradan biraz farları çıkardık sadece. Gözkünden de buradan sadece böyle ve harfi şeklinde çizgi de çıkmazdı gözküsünün çizgisi. Ayıbiymiş. Sadece ve harfın gibi burası görünürdü. Buna Allah Teala dedi وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ cahiliyetil ula <الْعُولَة> Birinci cahiliye gibi açılmayın dedi. Bu kişisini görmedim. Hüzeyfe de diyor, ben bunu görmedim. Nedir ya Hüzeyfe? Ne duydun Resulullah'tan? Resulullah'ın hadisini diyor. Diyor ki, اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ ف۪ي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَلِ Emanet nübuvvetten insanların kalplerine işledi. İnsanların kalplerine işledi. Asri saadettir. Amanet ne oldu? Kalpleri işledi. Yer üzerinde ne oldu? Adalet oldu. Öyle bir adalet oldu ki hiç kimseye zulm olunmuyor. Öyle bir adalet oldu ki ana süt satıyor, kızına diyor kızım. Dünya pahalı oldu. Kazanmıyoruz. Bir iki meşreba Fazla su kat süte. Ya diyor ana bilmiyorsun Hazreti Ümer Emirül i müminin yasakladı bunu. Ya diyor Ömer bu gecede nerededir? Evinde yatıyor. Ne bilirçi E dedi ana A Ömer yok ise Rabbi buradadır. Tabi Ümer de kulak misafir oluyor kad kaderen yani geçerken bunu duyuyor. Ondan sonra kapıya işaret veriyor. Bu kız kimdir? Bu asil topraktır diyor. Onu oğlu için alıyor. Onun da torunundan Ümer İbn Abdülaziz Aziz oluyor. Ümer bin Abdil Aziz de 5. Raşid Halife demiş ona Ehl-i Sünnet. Adalet zamanında öyle sağlanıyor ki ey musulmanlar kimin ihtiyacı var gelsin beytil malden istediğini alsın kimse gelmiyor kimse gelmiyor. Adalet sağlanmış kimse ihtiyacı kalmamış. Bunu bırak da. Kuş, yabani hayvanlar dağda daçta olara bile yem dökülüyordu. Ne diyordu? Hatta Allah Teala indinde ömer sorulmasın bu hayvanlardan. Onun için elhamdülillah bizim atalarımızda da bu var. Bugüne kadar da kalmıştır duyarsınız haberlerde. Kar olduğunda belediyelerde yaparlar? Daha daşa hayvanlarsın. Kar, kar olsa yeri kaplasa bir hafta hayvanlar hayvanlarına yerler. İşte bu Hazreti Ömer'in adaletinden kalmış. İşte amanet oldu ne olur? Böyle olur. Kalplere işler. İşlemiştir Resulullah diyor. Sonra diyor ثُمَّ عَمِلُوا مِنَ kuran ثُمَّ عَمِلُوا مِنَ السُنَّةِ Ondan sonra bu amanetin cereyi kalbere işleri nedir? Kur'an ve sünnetin cereyini yerine getirirler. Cereyi nedir? Amanete riayettir. Adalettir. Zulüm yoktur. Hasadet yoktur. Bunlar hepsi nedir? Şeriatın, Kur'an'ın, sünnetin cereyitleridir. Bunlar yerine gelmesi lazım. Kuran, Sünnet işledin, amaneti kabul ettin, bular hepsi paketin içinde var. Hepsini ni insanlarına yapar işliler, müminler bunları işledi. Bugün de amanetçi müminler var, ama göremiyoruz. Yine var, bugün de biz şanslıyız yine, ama bir günceller bir lacıktordan arasak olanı bulamayız. Ondan sonra şey diyor ki, hüzeyfe devam ediyor. Dür ve haddethana'r raf'aha. Resulullah bizim için bize haber verdi. Bizim bize aktardı bu emanet nasıl kahar? Üzeyfe bunu diyor ben görmedim yani. Tuhafına geliyor. Resulullah buyuruyor. Dür yanemur raculunavmeten. Bir ins bir adam diyor uyur. Fetuk fetukbizu'l emanetü min qalbi. Bir adam uyur, amanet kalbinden alınır. Kahır amaneti yok, amanet kalmamış. Ya bu şimdi biraz bize tılsım gibi geldi. He? Ama şimdi ben açıklarım bunu. Bakın hepimiz bunu yaşıyoruz. Yani uyuruz. uyur bir adam, kahır amanet kalmamış kalbinde. Nasıl kalmamış? Hepimiz bunu yaşıyoruz maalesef. Amanetle yatıyoruz, istiğfar tovbeyle yatıyoruz ama kalktığımızda çarşıya indik alışverişimizde zulmediyor muyuz? Ediyoruz. Alışverişte yalan diyoruz? Yalan diyoruz. Gözümüz soh-sol yapıyor mu? Yapıyor. Amanet nerede? kalmamıştı? Işte. Ondan sonra bunları yapan adam tabi amanete de riayet etmez. Adam sana bir malı verse ona riayet etmez. Yetimin malına riayet etmez. Söz sene sır verdi ona da riayet etmez. Onun için ne olur? Eve gelirsin, tövbe istiğfar edersin. Ha? Bir de mümin olursun. Diğer hadiste Resulullah diyor, mümin uyurlar çafir kalkarlar. Çafir uyurlar mümin kalkarlar. İşte Resulullah sonra açıklıyor. Bu amanat nasıl kaybolur? فَيَضِلُّ اِثْرُوْهَا مِثْلَ اِثْرِ vakti. Vakit Arapçada izdir. Mesela bir yerin yandı böyle hafif bir yandı buharda bir iz kalır kıpkırmızı böyle. Diyor amanat Kakar ama tam kalkmaz. Bir izi kalır yani. Hafif bir amanet var sende. Anlatabildim? O ize benzetiyor. Amanet kalktı ama izi var. Ondan sonra diyor ثُمَّ يَنَامُ bir Sonra uyur. فَيُقْبَضُ فَيَبْقَٓا اِثْ رُحَا مِثْ لِلْ مَجْلِي Mecil nedir? Bir yara su toplasa ne diyoruz buna? Ayıp. Su topluyor böyle yara. Bir de, bir de. Yok yok. Bir yanık oluyor, su topluyor. Elin yandı şiş oluyor, böyle su topluyor. Bir de, bir de. Ha, o su toplaya mecil, mecil odur. Su topladı diyor. Birincide uyur kakar izi kalır amanetin ikinciciisi de su toplar diyor şişer böyle açıklıyor bunu kecemretin derecep hurizlike bu fenefiat bu fehu mu betiran veleysefi şey un diyor ki o su toplar Karışır. Amanetin birincisinde izi kalır, ikincisinde su toplar, amanet görünür ama içinde bir şey yoktur. Yani ilk önce amanet kahar ama izi kalır. İkincisinde adamlar diyorlar bu o, bu şahıs çok amanetlidir. Ama hakikatte emanetin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunu emanetli zannediyorlar. Yani bir tane salih insan nasıldır bilmese, bir tane de, bir tane dese salih'tir. Salih bilmiyor nasıldır ha bu salih Nasıl bir tane alim görmese bir vaizi görse o buna kadar alimdir. Ama hakiki alimi görse o vaz ne olur? Aa, farkına var bu vaazdır. Yani Resulullah o su toplamışa benzetiyor. Amanet diye kesiliyorlar. Amanetçi diye kesiliyorlar. Kılıflara amanet ama içleri nedir? Boştur, hastalıktır, şeytanındır, yoludur. Ona benzetiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Feyesbahun nasu yetebaya'ûne İnsanlar da o adama uyuyorlar. Bütün de aynısını yaşıyoruz. Bazı alimler çıkmışlar, alim kılıfına girilmişler, insanlar onlara uyuyor. Amanat kalkmış, onlarda amanat yoktur. Şeytanın uçak olmuşlar. Velev ki adlarını İslam koysalar, İslam oğlu koysalar, ama onlar şeytana uymuşlar. Ne fark eder ki? Onlar şeytana uymuşlar attan değil Resulullah diyor bak köpük gibi su toplamış görüntülü iz, iz değil görüntülü olmuş ama daha kötüye gidiyor iz daha bundan iyidir ama görüntülü İslam adına konuşurlar ama amanat olarda yoktur amanat olarda kaybolmuş alimin de amaneti kaybı en kötü kayıptır çünkü hakkı cizler yendi hak onda yoktur, batılı hak diye sunar. Bugün de o gündür arkadaşlar. İnsanlar da olara uyar. Bak hadis Buhari'dedir arkadaşlar. Sora fala yakadu ahaduhum yuaddi el emanete. Hiçbirisi de hakkıyla emaneti idayetmiyor. Yani bugün de televizyonlarda din anlatılıyor Ne ilakası var bizim dinle. Seyyid Kutub'un Allah rahmet eylesin. Onu şehit kabul eylesin. Dedi gibi 60 sene önce Amerika'den dedi. dedi 48'de Amerika'ya gitti. Dedi Amerika'da İslam için bir paket hazırlıyorlar. Orta Doğu'ya sunacaklar bunu. İslami Amerikan dedi onu Amerikan paketi. Bugün de canlandırılıyorlar o paket İslam'ın sınırları alınmış ve Kılıfları kal, best kılıf olarak kalmıştır. İşlerine gelse hangisi İslam'dan ne şey sistemlerini kuruyor onu evet diyorlar. Hangi sistemine gelmiyor onu yok ediyorlar. Kaçı işlerine gelir? Yüzde yirmisi. Nedir ahlaklı ol, Koyun ol, hoş görül, mutavazi ol. İşlerine geliyor. Evet. Ondan sonra feyuqalu fi bani fulanın reculan emine. Resulullah diyor ondan sonra diyerler ki filan kovumda bir emin recul var. Bir emin adamlar. Bir emin o filan yerde bir alim var. Filan yerde çok bir salih insan var. Ama hal bütü öyle değil. O emniyet kılıfına girmiş kendisi ama emniyet sahibi değil. Ve yiqalu bir adama da derler ki ma a'qalahu ve ma azrafuhu ve ma ajlidu ve ma fi qalbihi mithqal habati khardal min iman. Allahu ekber. bir adam içinde derler ne akl şelimdir. Ne uygundur, ne dayanıklıdır. Ne toplumsal bir adamdır ama kalbinde bir miskali zerre iman yoktur. Bugün o gündür arkadaşlar. Amanat kaybolmuştur. Amanet kaybol olsa ehil olmayana verilir. Yani biz bir günde uzak gitmeyelim. Amanet kayboldu. Başımıza kim geldi? He? Kim geldi? Ad vermeyelim. Hepimiz biliyoruz. Ne yaptılar bize? Hepimiz de biliyoruz. Amanet kaybı. Yani bir tane ehil değilse, ya bir tane bir dükkan çalıştıramıyorsa, he? nasıl bunu devletin başına gelir? Çünkü amanet kaybolmuştur. Adam Allah'ı tanımıyorsa, nasıl devlet başkanı olur? Adamda Allah korkusu yokuysa, amanetin asini bilmiyorsa, Şeriat paketinin kokusunu, dadını alıp yaşamamışsa nasıl bakan olur? Nasıl mesul olur? Olsa ne olur? İşte halimiz bugün olur. Niye halimiz bugün oldu? İşte bugün amanet ehlinde değil. Kaybolmuştur. İslam alemine bakın. Alın Cumhuriyetler, Rusya Cumhuriyetleri Özbekistan, Türkmanistan, Azerbaycan, e, Kırkızistan vesaire. Buralar hepsi musulmandılar. Bunlardan büyük alimler çıkmış. Dev alimler buralardan çıkmıştır. Ondan sonra emanet kaybolmuş, kafir gelmiş bizi istile etmiştir. Hem de kafir değil, muskof. Rus. Ondan sonra 9-12'de kurtardılar. Kim geldi başlarına? Kendi. Beni cildedeyim. Hadiste geçiyor. Kendi insanlarından. Ama amanet yok olurdu. Kaybolmuş. Ne oldular? Ehil olmadıkları için ne yapıyorlar? Zulüm devam ediyor. Al Arap ülkelerini. Osmanlı devletinden sonra hepsi gelenler tağuttular. Amaneti kaybetmişler. Sahip de çıkmıyorlar. Ha yerlerine göre Resulullah'ın dediği gibi o su toplamış gibi yara gibi oluyorlar. Eş, bu namaz kılıyor, cumaya gidiyor. Sabahtan akşama cumadan çıkmasa bile o cehennemin dibinde cayır cayır yanacaktır. Çünkü amanete sahip çıkmadı ki olar ellerindedir sahip çıkmak. Çıkmıyorlar. Baştasın. En üsttesin emirin, muvkiindesin, sahip çıkmıyorsan, e ne yapayım ben sahip çıkamam, ben uşakım zaten, beni Amerika koymuş, o zaman orada durma. E ne yapayım dünyadır durarım, o zaman dünyayı istedin, dünya verilir, sana ahiret yoktur. Gördük mü kaydı nasıldır? İslam aleminde amanet kaybolduğu için, ne olmuş? Yok olmuş. Eskiden bir evren, rahat iyidir. Evren diyorum, yer demiyorum. Her şey, Müslümanlardan rahat iyidir. Neden? Dünyanın yönetimi, amanetçilerde Biz amaneti kaybettik, şeytanın amanetçileri devam etti. Bugün de onların elindedir. Batı elindedir. Dünya nedir? Havada kuş, suda balık, yerde insan onların derdinden kurtarmıyor. Suda Sudaçı hayvanlar, mahluklar bile onların derdinden kurtarmıyor. Bak kendileri bile... Bazı hayvanlar yok oluyor suda. Ne yapıyorlar? Kendileri bile yasak çıkardılar, filan oklanmasın. Eskiden giderdik, biz yediğimiz kadar balık avlardık. Şimdi adam keyfi çalıyor. Bir bomba atıyor suya, binlerce balık öldürüyor, içinden dört tane, beş tanesini alıyor, gerisi... Bak rahat değil. Havadaki kuşlar bile rahatsız olardı. Neden? rahatsız. Çünkü havanın sistemini bozdular. Havayı bozdular, oksijeni bozdular. Neden? Fabrikalar, atıklar, matıklar, bilmem ne dünyayı bozdular. Görüyorsunuz işte bu ne diyorlar ne var? Sıkıntı klim sıkıntısı. Kutup eriyor. Kim bunları yaptı? E şeytanın emanetçileri. Şeytan istiyor dünyada bozgunluk çıkartsın. Ama bizim dönemimizde Cül Cülistanlıgı'dır. Tarihimiz aktır. 1400 sene elhamdülillah. Biz onaylanmış bir ümmetiz. O amanet Tevri olarak onaylanmış elimizde ama bunu anlatamıyoruz biz maalesef. Bu şeriatı bir günde anlatamıyoruz. Çıkıyoruz, onların ahzıyla konuşuyoruz. İslam'ı onların istediği kılıfa sunuyoruz. Bugün başımızda komünizm var, diyoruz İslam'ın özünde komünizm var, sosyallık var, kapitalizm oluyor, üzerimize geliyor, İslam kapitalizm'dir, her şey kendi hürriyetine göre mal mülk eder. Gördün mü? Bunlar ne amanetçisidiler? İşte kılıf, amanet kılıfına girmişler ama şeytandılar içeride. Ne diyor? Kurt kılıfına giren koyun mu? Eh, koyun kılıfına yılan kurt, bular aynendir. Onun için bizim tarihimiz arkadaşlar dik durun aktır. 1300 sene Osmanlı devleti çökene kadar bizden kimse Müslümanlardan şikayet etmemiş, zulm etmemiş. Ama amaneti olmayanlar her zaman zulmetmişler. Frangalar, Hartziler geldiler, Beitilmeqdiste binlerce insanı kestiler. Ama Salahaddin oları çıkartırsan hepsine dedi serbestsiniz. Bunca zamanda elinizden geldiği kadar mal mülk götürebilirsiniz. Hem de taburlardan askerlerden oları cemilere koydu. Hadi, hadi nereden geldiniz oraya? Adalet budur gördünüz mü? Düşmana bile adil davrandık. Bizim tarihimiz aktır. Çünkü amanet sahibiyiz. Amanete Riyayet budur işte. İnsan oğlu toparlasak, amanet riayet önce kendi bedenimize riayet edeceğiz. Bu bize amanettir. Kalbimiz bize amanettir. Onu amaneti yerleşticeğiz. Bedenimiz bize amanettir. Allah vermiş bize bunu. O kalpteki amaneti bedenimize yansıtacağız. İslamı bizi görürken bir Müslüman dedin nedir? Seni bir insan görse bu Musulmandır desin. Nereden? Kalıp kıyafetinden o dış görüntü, Asıl din nedir? Alimler kayda kurmuşlar. Din alışveriştir. Eddinu muamele. Din alışveriştir. Topluma indin. Evet bu sadık Müslümandır. Alışverişinden musulman olursun. Bu amanetine sahip çıktın. O zaman senin altında ne var? Mesuliyetin altında olan ehlibeytin beytin var. Kullukum râhi ve kullukum mesulun an râiyyeti. Her şey çobandır. Sürüsünden mesuldür. Çoluk çocuğunu iyi yetiştireceksin. Bunu bitirdin, iyi yetiştirdin. Kimden mesulsün? Akrabandan. El-ekrabûne bil bilme'rûf. Önce akrabalarımdan başlar. Onlar bana amanet Amcam, dayım vesaire. Bana amanettiler. Ben oğlara anlatacağım. Çünkü ben gelsem İbrahim'in amcası beni dinlemez. Amcam da İbrahim'i dinlemez. Ama İbrahim amcası kendisini dinler. Benim de amcam beni dinler. Beni tanır çünkü. Onun için biz gidip tebliğ edeceğiz. Ondan sonra konşum amanettir bana. Hakkı var üzerinde. Ondan sonra ülkem, mahallem Şehrim, ülkem, bana amanettir. Bunlara hepsine riayet edeceğiz. Bunlardan soruluruz. Allah hepimizi amanete sahip çıkanlardan eylesin. Amaneti kaybedenlerden eylemesin. Allah bize amanete sahip çıkanları toplumda onu bulup yerine getirmenlerden eylesin. Eğer bu toplumda kaybolmuşsa amanet Allah bizi o amaneti getiren askerlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.